<Gülüşmeler> ma this? Ma this? Nidir bu? Muito. Nidir bu? This is a house. This is a house. This is a house. This is a house. Is this a house? Is this a house? Is Evet, bu bir evdir. Evet, bu bir evdir. Ma heza. Ma heza. Nedir bu? Nedir bu? Ha da kamyısın. Ha Bu bir gömlek'tir. Bu bir gömlek'tir. E heza seriron. E heza seriron. Bu bir yatak mıdır? Bu bir yatak mıdır? Le. Hve kursiyon L Hve kursiyon. Hayır, bu bir sandalyedir. Hayır, bu bir sandalyedir. Eheve Mifteun Eve Mitahun Bu bir anahtar mıdır? Bu bir anahtar mıdır? L Hve kalemun L H kalemun. Hayır, bu bir kalemdir. Hayır, bu bir kalemdir. Ma haza? Ma haza? Nedir bu? Nedir bu? Haza necmun. Haza necmun. Bu bir yıldızdır. Bu bir yıldızdır.